Açık Radyo Açık Dergiden hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasında sizlerle birlikteyiz. Ee, ben bugün Murat... Bilmediğim bir konuda konuşmak <gülüyor> istiyorum seninle. Eraslan'dan aldığın suhleyle değil mi? <gülüyor> evet, utanç içindeyim aslında dinleyicilerimize karşı ama ne yapayım dürüstlük de var işin ucunda. Her şeyden daha önemli. Şimdi bu hafta e, tabii bu bilgisayar konusu ya da bütün bu konuların içine girdiği zaman müthiş bir konuk vardı Türkiye'de Bill Gates. Ya Bill Gates'i işleyin ya da Pardus'u işleyin dedi Eraslan bize. Ben bilgeyiz anladım da pardus kısmını anlamadım hakikaten. <gülüyor> Türk işletim sistemi diye bir aldım ama. Evet bu kadarını söyledim sana o kadar da hani boş başlamayalım programa diye. Peki ee, nedir pardus? Pardus e, ilk kurarken önümden geçtiğini hatırlıyorum. E, yanlış hatırlıyorsam lütfen beni bağışlasınlar. Pardus e, Anadolu Parsı diye bir hayvan varmış. Onun hmm. e, şeyi, latincesi galiba. Ama adının nereden geldiği önemli değil. Pardus ilk Türk işletim sistemi. Tabii ben hemen e, bir genel açıklama yapayım. İşletim sistemi nedir evet. diye. Yani işletim sistemini belki kelime olarak bizim programlarımıza başka yerlerde çok duymuştur deneyicilerimiz ama... işletim sistemi bilgisayarın üzerine yüklenen ve diğer programların çalışmasını sağlayan e, bir ara katman. Hani bilgisayarımızı açınca aşağıda başla ya da start yazar... Ondan sonra menülerde istediğimiz programları çalıştırır, sağ altta ya da başka köşelerde işte e, saat yazar. Mouse ile gidip tıklarız. Olsa bir mouse şekli vardır. Bunların hepsi işletim sisteminin marifeti. Bilgisayarın donanım olarak marifeti değil. Bir nevi e, program yükleme gibi bir şey mi bu? Evet, yani bütün geri kalan programlara zemin hazırlayacak olan program diyelim. Peki, Dünyada şimdi... Üreticileri kimdi bunun bildik? Bildik birçok üreticisi Yo, var diyemeyeceğim. Binlerce, milyonlarca yok. Ee, şöyle bakarsak, şu anda dünyadaki en büyük işletim sistemi üreticisi Microsoft. Hı -hı. Hani Microsoft Windows diyoruz ya. Evet. Windows işte bir işletim sistemi. Anladım. Onun da biliyorsun versiyonları vardı. Hı -hı. 95, 98 XP ile gidip geliyor. Ee, bunun dışında... E Apple Macintosh diye bir cihaz var biliyorsanız. Evet. Apple diye bir marka var. Onların ürettiği Macintosh diye bir işletim sistemi var. Adotu yani Macintosh'un kendi işletim sistemi var. Ondan sonra IBM mainframe'ler dünyasının, IBM'in büyük bilgisayarlar dünyasının mesela AS400 bilgisayarların kendi işletim sistemi var. OS400. OS İngilizce de operating sistem. Yine, yine işletim sistemine karşılık geliyor. İşte bunlar işletim sistemleri. Bir de dünyada... Ee, hani bir zamandır yavaş yavaş ivme kazanmaya başlayan, Türkiye'de de yavaş yavaş konuşulmaya başlayan bir hatırlarsan açık sistemler, açık kaynak kodlu yazılımlar diye bir şey var. Bir de Unix diye bir işletim sistemi var. Ona çok benzeyen, Unix'ten zaten türetilmiş bir Linux işletim sistemi var. Hı hı. İşte Linux tabanlı e, Türkiye'de TÜBİTAK'ın TÜBİTAK öncülüğünde ee, ...yine bir, bir grubun çalışarak yaratmış olduğu bir pardus işletim sistemimiz var artık bizim. Peki bu, Milli işletim sistemi. Peki bu işletim sistemleri herhalde kendi içlerinde daha gelişmiş ya da daha az gelişmiş olarak bir e, sıralamaya üründü değil mi? E, zaman içinde elbette. Çünkü mesela şu anda... ...mesela sen bana getirsen... ...ben senin bilgisayarında eski bir Windows... ...3.1 ya da işte Windows 95... ...görsem bundan işte 11 yıl önceki... ...bir yazılımı görsem... ...aa niye bu kadar eski şeyi kullanıyorsun derim. Çünkü bir sürü özelliği yeterli değil. Hı hı. Ya en iyisi şudur diyebileceğim ...bir durum var mı? Ee, en iyisi şudur diyebileceğim bir durum... ...ne yazık ki yok. Çünkü senin ne yapmak... ...istediğine ve e, birçok... ...başka parametreye bağlı. Mesela fiyat performans... Parametrelerine bağlı. Hı hı. Bu konuda dünyada ciddi bir savaş yürüyor. Şimdi bir tarafta dünyada bu konunun neredeyse artık tekeli konumunda e, pazar lideri dolayısıyla geri kalan tüm üreticilerin gözünü diktikleri bir firma var. Microsoft. Microsoft'un bugün kullanıcı bilgisayarları için sunduğu işletim sistemi Windows XP. En son versiyon işletim sistemi. İşte buna karşılık yine e, Apple Macintosh'lar kendi tarafında çalışıyorlar. Apple'ın kendi işletim sistemi var. Yine Linux dünyası, Unix dünyası kendi tarafından bir takım işletim sistemleriyle ortaya çıkmış durumda. E, Linux dünyasında da dünyada en ünlü iki tane yazılım. Bir tanesi Red Hat ve onun Fedora diye daha e, bir ellere kullanımla yönelik olan sürümü var. E, Susie diye Almanların daha çok kullandığı, Alman devletinin hatta bir yere kullandığı bir takım... Yazılımlar, işletim sistemleri söz konusu. Peki, e, şu anda aslında genel olarak işletim sistemin ne demek olduğunu anlamış bulunuyoruz. Çok Çünkü güzel. en azından isimlerden e, hani onun kullanırken ne olduğunu bilirsin de bunun genel adını bilmezsin. Öyle bir sıkıntı da olabilir ama Doğru. şu anda anlamış bulunuyoruz. Peki, Pardus'un iç yapısını nasıl oluşturulduğunu? ...hangisine daha yakın olduğunu açıklar mısın? Tabii, Pardus Linux, Linux tabanlı ve onun üzerinde, onu temel alarak geliştirilmiş bir işletim sistemi. Neden Linux? Neden Linux? Çünkü Linux, bunu lisan açık kaynak kodlu ve e, e, alıp kullanması bedava bir işletim sistemi. Tek açık bir şartı kaynak var, kodlu demek ki... Bu mu oluyor? Açık kaynak kodu demek ya da GNU lisansı demek ee, senin sonuçta aldığın ürünü hı hı. hiç değişiklik yapmadan ücretsiz kullanabileceğin ya da üzerinde bir takım ekler değişiklik yaparak yine aynı lisansla yine lisans ücreti almadan yani kiralama ya da kullanım bedeli almadan başkalarına sunman gereken bir yapı. Tamam. Ee, TÜBİTAK'ta ya da TÜBİTAK öncedeki işte Pardus ekimde yaptığı şey şu Linux kodlarını alıp bunun üzerinden bir milli tırnak içinde söylüyorum. Milli işletim sistemi geliştirmek. Ee, burada şunu unutma. E, pardusun özelliği kullanıcı tarafında yani ana bilgisayar tarafında değil en azından bu aşamada e, bireylerin bir kurum içindeki ya da senin evindeki e, bilgisayarı kullanabileceğin bir işletim sistemi olması. Hı hı. Şimdi bu ürüne baktığımız zaman biz bugün Microsoft'ta ne var? Ee, Microsoft'ta Ürünlerini kullanarak sen bilgisayarını oluşturmak istesen bir tane Windows XP satın alman lazım. Bir de üzerine işte yazı yazmak için, kelime işlem için, tablolar için, sunumlar için ayrı ayrı programlar yani ofis programları satın alman lazım. Bunların da bir ilk satın alma maliyeti var. Ama nasıl bir avantajı var? En azından Microsoft diyor ki bizim en büyük avantajımız şudur. Siz bunları bir kere satın alırsınız fakat ondan sonra her tür destek, virüs çıktığı zaman, yamalar vesaireler, şunlar bunlar bulunan açıkların engellenmesini biz... Bir emek sarf ediyoruz. Şeyse Pardus tarafındaysa bugün Pardus'a hiçbir para vermek zorunda değilsin. Bedavaya internetten indirebiliyorsun işletim sistemi. Bir CD'ye kopyalıyorsun. O CD ile yeni bir bilgisayarı rahatlıkla kurabiliyorsun. Kurduğun zaman bir Türkçe. Hı hı. iki içinde kelime işlem hesap cetveli sunum programları gibi Microsoft'un ofisine benzeyen. Open Office dediğimiz ürünlerin yine Türkçeleri hazır çıkıyor. Dolayısıyla direkt hani kullanıcı açısından çok fazla bir şey değişmeden kullanabileceğin bir ortam sağlanmış oluyor. Peki bu virüs tarama ek bir takım virüs tarama gibi ek hizmetleri de yanında veriyor mu? Hayır ek hizmetleri yanında vermiyor. Burada enteresan bir şey var hani Linux'ta virüs yok Hani şu ana kadar yazılmış bir e, zararlı kod. Hani bu anlamda çok ciddi bir zararlı kod yok. Ufak tefek takım şeyler var ve onlar için e, gerekli olan uygulamaları yine internetten çoğunu ücretsiz bulmak, indirmek de mümkün. Ama aralarındaki en önemli farklılık e, bu iki birinde çalışan program diğerinde çalışmıyor. Hmm. Yani senin özel bir programın varsa o program hangisinde çalışıyorsa sen o işletim sistemini kullanmak zorundasın. Peki sen kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. Benim kullandığım işletim işletimselim. Yani Windows XP de kullanıyorum. Pardus'um da var. Bir köşede başka yerlerde denemek için Peki bu konuda e, kullanmaya niyetli olanlar ya da kullananlar için e, yapmak istediğin herhangi bir uyarı var mı? Şu konuda dikkat edin. E, yani çünkü konumuz bir de bir tarafından risk olduğu için. Mutlaka. Karanlık tarafı nedir Pardus'un? Evet. Her işletim sisteminin kararlık tarafıyla aynı. Dolayısıyla ben bunu parzüs için şimdi söyleyeceğim ama bunu başka bir işinde dinleyip e, ders almak mümkün. E, o da şu. İşletim sistemi bizim bilgisayarımızı yöneten ana parça dedik. Ve biz işletim sistemi sayesinde internete girdiğimizde e, güvenliğimizi sağlıyoruz. E, onun sayesinde e, bize bir takım zararlar gelmesini engelliyoruz. Dolayısıyla nasıl... Biz Windows XP'imizi yüklediğimizde mutlaka güvenlik duvarı yükleyelim ve bunu düzgün kullanalım diyorsak. Pardus'un da içinden bir güvenlik duvarı çıkıyor. Ama o güvenlik duvarını doğru kullanamazsan, doğru konfigüre edemezsen, doğru ayarlayamazsan yine başın belaya girecektir öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla hangi işletim sistemini kullandığımız çok önemli değil güvenlik açısından. Kullandığımızı iyi biliyor. ...iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Evet. Yani Pardus'un kullanımını artı... ...güvenlik tarafından ne gibi e, paketler sunuyor... ...bunları güzelce çalışıp aktive etmemiz evet. lazım. Evet. Yani aman işte Windows'da Microsoft'a çok para veriyorduk... ...kurtulduk bu işten bir de lisans BSA üstümüze geliyor... ...biz en iyisi Pardus'a geçelim doğru hiçbir itirazım yok... ...ama Pardus bedavayla iş bitmiyor. Onun arkasındaki teknik altyapıyı da öğrenip... ...doğru kullanmamız lazım. Evet. Peki böylece programımızın sonuna geldik. Süremiz bitti bu haftalık. Süremiz bitti. Ben Pardus'la güvenli günler dilemek istiyorum programı tamam. kapatırken. <gülüyor> Haftaya çarşamba akşamı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.